Matbuat Dünyası Hazırlayan ve sunan Mesut Varlık Merhabalar ben Mesut Varlık, Matbuat Dünyası'na hoş geldiniz. Bu akşam genç şair arkadaşlarımızdan Harun Atak konuğum. Ee, ama şair olmasının yanı sıra aynı zamanda da e, kendisi kadar genç bir de yayın evi var artık Harun'un noktürn yayınları. Ee, onun da yayın yönetmeni Harun hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Noktun yayınları yepyeni bir e, yayın evi ve ilk e, yayını olan Azat Ziya'nın Azat Ziya Eren'in e, Yitik Baykuş e, başlıklı kitabı. Yeni şiir kitabını daha geçtiğimiz hafta e, Azad ile buradan Diyarbakır'dan e, Telefon bağlantısıyla Konuşmuştuk e, Öncelikle istersen Bir seni tanıyalım e, Tanıyanlar için de hatırlatalım Aslında şiirle yolculuğumla başladı Yayın evi süreci de Hı -hı. Her şeyden önce bir okur olarak ben e, Tabii ki şiire tutundum e, Sonrasında e, Bir şeyler yazmaya kendi sözümü Dünyaya insanlara ulaştırma Duygusu bir şekilde Ben de Kendisini gerçekleştirince ister istemez yayınlamak da Girdi işin içine Önce şiirlerimi yayınladım Sonrasında kitaplar oldu İlk kitabım çıktı sonrasında yeni dosyam çıkacak Bugün yarın yakında Yayınlanmış olur zaten Ama bunun da ötesinde Aslında paylaşma duygusu Beni zaten ilk baştan da şiire yönlendiren şey olsa gerek yayıncılığa fanzin çıkarmaya, dergiciliğe yöneltti. Sonrasında artık noktun yayınları bir anda bir gün uyandım ve artık yayın evi kurmak istiyorum dedim. Belki biraz erken oldu. Yaşıma baktığımız zaman sonuçta deneyimime baktığımız zaman ama her şeyi dönüp paylaşmak istediğim için kendi algımı, şiire, dünyaya baktığım yeri, yönü o yüzden de böyle başladı aslında her şey. Peki o zaman adım adım gidelim. Ee, şiirlerini dergilere gönderdin, yayınlandılar ve e, gecel e, başlıklı dosyanı e, Cemal Süreya Şiir Ödülüne gönderdin ve ödül aldın. Evet. E, 99 muydu? Yanlış mı hatırlıyorum? Ama 99 olamaz. 2009. E, 2009, evet. e, 2009 Cemal Süreya Şiir Ödülünü aldın. E, ardından gelen Tekvin ve Hiçlik kitabı ya da Ah başlıklı yeni şiir kitabında bu yıl Yaşar Nabi şiir ödülünü aldı. Evet. Peki genç bir şair olarak ödül senin için nasıl bir anlam ifade ediyor? Bir tür sorumluluk mudur bu yoksa sadece bir tür pragmatik yaklaşımla adını, sesini, sözünü daha hızlı ve daha fazla kitlelere ulaştırabilmek için bir yöntem mi? Aslında her ikisi de diyebilirim. Çünkü e, her şeyden öte e, benim gibi genç bir e, şiir yazan, ben şair diyemiyorum tabii, e, genç bir şiir yazan arkadaşların hepimizin e, en önemli şansından birisi kitabını kendi e, maliyetini karşılamadan yayın atmak istiyorsa özellikle ya da öyle bir durumu yoksa öncelikle e, ödüllere başvurmak durumundayız. E, ben pek de Ümitli olmadan aslında Cemal Süreyya Şiir Ödülü'ne katılmıştım 2009 yılında. Henüz 19 yaşındaydım ve e, pek ihtimal vermesem de bir şekilde ödül geldi. Geldikten sonra zaten süreç daha da hızlı gelişti bende. 2010'da kitabım Yasak Mevi'den çıktı. Yine aynı zamanda jüri yayısı olan Enver Ajan'ın katkısıyla. E, sonrasında da ben daha da bir işin içinde buldum kendimi ve şiire daha çok sarıldım. Derken yeni dosyamı yazdım ve onunla da tekrar Yaşar Nabi'nin ayır şiir ödülüne başvurdum. Ve sizin ilk sorunuza da değindiğiniz gibi her şeyden ötüme bence sorumluluk demekti bir taraftan. Çünkü Cemal Süreya şiir ödülünü aldıktan sonra ismin görkeminin ağırlığıyla ister istemez daha da çok tutunmak istedim evet. şiire. Ve daha çok okudum, daha iyi bakmaya, gözlemlemeye çalıştım ve daha iyi şeyler yazmaya çalıştım her şeyden ötüme. Sonrasında da ikinci dosyam bittiğinde onda da tekrar yine bir ödüle katılmak istedim. Ama burası evet belki burası biraz pragmatik e, gelebilir. Çünkü hani evet ismim daha çok pekişsin, daha fazla duyusun istediğim için. Ve bunun da ötesinde diğer söyleşilerimde de söyledim. Her iki ismin de özellikle Yaşar Nabi'nin de yayıncılığıyla, varlığı e, var etmesiyle e, bendeki yeri çok ayrı. E, o yüzden bu iki görkemli ismin yanına ismimi ekleyebilmek cüreti de aslında beni bu ödüllere katılmama neden olan şey. Peki, e, senin az önce de belirttiğin gibi bir de fanzin e, yani noktüründen önce bir yayın evi, e, bir yapı, bir kurum olarak bir yayın evi kurmadan önce e, fanzincilik tarafında var. Ha. İstersen biraz da ondan bahsedelim. E, açıkçası e, Sibley'in fanzini yayınlıyorum. Beşinci sayısı yeni çıktı. E, hatta benim yine Yüz akı olarak gördüğüm şeylerden birisi Spline fanzininde Enis Batur bu sene ilk kez bir şiir yayınlandı. Onu da bizde yayınlamayı tercih etti Spline Fanzi'nde. Bilen bilir zaten. Pirimdir benim ve her zaman her yerde ismini anmaktan onur duyarım. Ee, bununla birlikte Spline Fanzi'nin e, baş, başlangıç süreci zaten isminden de anlaşılacağı üzere benim kendi iç sıkıntıma bağlıydı. Ee, ve sonrasında iç sıkıntıma Ortak olan ve bunu paylaşabildiğim arkadaşlarıma, dostlarıma, abilerime, yazılarına, şiirlerine inandığım insanlara ulaştım ve hep birlikte Spline Fanzin aslında ortaya çıktı. İşin büyük yükünü tabii hani ben göğüslemiş gibi görünsem de aslında onların katkısı olmasa ki ben ilk sayısında sadece... ...kendi ürünlerimden bir şiir yayınladım. Onun ötesinde pek görünmeyi istemiyorum açıkçası. Hani yeterince çok zaten... E, ...abilerimizden... E, ...büyüklerimizden, kendi dergisinde... ...yeterince çok yer kaplayan... ...büyüklerimiz olduğu için... ...biz görünmesek de daha da hoş olur gibi düşündüm. E, ve asıl yükü, asıl omurgayı... ...sonuçta diğer arkadaşlarımız oluşturuyor. Siplin demişken ben her zaman için anmayı da... ...yine... ...anmaktan yine onur duyuyorum. Şakir Özü Doğru, benim arkadaşım Eskişehir'de... E, ...Mizan Pajın'ı... Ee, ve Siblin'deki iç takıntıları bölümünü yine o hazırlıyor. Onun dışında Kahraman Çayırlı, Siblin'in ağır bir yükü yine onda. Müzik, fotoğraf, e, sinema üzerine yazılarıyla katkıda bulunuyor. Ee, ve Siblin fazimi bir şekilde kendi yolunda aktı ve ben açıkçası beklediğimden daha fazla bir ilgi gördü Siblin. Mepistolarda, İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da çok çok iyi küçük gitti satışları vesairesi. Ondan sonra biraz da belki de hatta yayıncılığa girsem acaba nasıl olur diye cesaretlendim. E sonrasında da bazen söyleyecek sözlerimizin büyüdüğünü hissediyorum. Yani zaman geçtikçe sözlerimiz daha da artıyor. Söylememize rağmen eksilmiyor ve daha da çok büyüyor. Ve bunu paylaşabilmek adına daha başka yöntemler, daha başka... E, ...biçimler deniyoruz... ...yayıncılıkta sonrasında... ...aslında Fanzi'nin tetiklediği... disiplin, Fanzi'nin tetiklediği bir iş olarak çıktı... ...peki sen anmadın ama... E, ...seninle tanıştığımız, ilk tanıştığımız dönemlerde... E, ...yani üniversite öğrenciliğin... E, ...döneminden... ...benim e, bildiğim... E, ...şiire dair senin... E, ...aktivitelerinden biri olarak da... E, ...üniversitedeyken yaptığın... ...bir takım oturumlar, buluşmalar... ...vardı... Hı. Onlardan da kısaca bahsedelim mi? Tabii ki. Çünkü e... bunların hepsi aslında senin profilini ve dolayısıyla noktürüne giden yolu kuran şeyler. Tabii ki. E, açıkçası bu fanzincilikten de bahsettiğimiz gibi ben hep sokakta olmayı paylaşmayı çok sevdim. E, ben beni bilmeden önce bile gönlüm aslında oraya düşmüştü. Yani o paylaşımın içinde buldum kendimi. E, yine bilen bilir elimden gelen e, tüm desteği. İyi olduğuna inandığım işlere vermeye çalıştım. Sırtımda bir şekilde dergi sattım. Bir şekilde sokaklarda işte şiir buluşmaları, etkinlikler, yine barlarda çok büyük mekanlarda da yine onların desteğini, sermayesini sonuçta çektim kültür sanat olaylarına e, kumpanyalar hazırladım Eskişehir'de yine Eskişehir hayaldi geldi içinde şiirin e, pandomi kısa film gösterimlerinin ve yönetmenlerini söyleşilerinin aynı zamanda Blues konserlerinin olduğu etkinliklerdi panayır sanat kumpanyalar e, böyle böyle aslında e, her şey e, beni dediğiniz gibi noktne hazırladı e, Sizinle de yine yasak meyveyi beni var eden e, dergi yayınevi e, onu bir şekilde size ulaştırmaya çalıştığımda tanışmıştık zaten. Sonrasında yine yasak meleğe borçluyum belki de burada olmamın, <gülüyor> e, olmamın nedenini. E, böyle. Peki, e, Nocturne yayınlarına bir sabah e, kalktım ve yayın evi sahibi, <gülüyor> e, yayın evi kurmak istiyorum e, dedin ama e, bu kadar şey olmamalı. E, Nocturne'ün... Daha henüz kısacık bir e, ömrü var tabii ki Noctur'un geçtiğimiz Mayıs-Haziran e, ayında evet. e, kuruldu. Dolayısıyla e, henüz 6 ay bile olmadı. E, 4-5 ay olmuş. E, bu kısacık tarihinin e, öncesini ve e, yolculuğunu istersen konuşalım. E, öncesi aslında söylediğim gibi her şeyden öte benim edebiyata ısınmam, benim şiir, şiir alıştırmalarım ve hani kendimi artık bir varoluş biçimi olarak şiirin içinde bulmam, edebiyatın içinde bulmamla başladı. Ama tabii ki yayın evi gibi ciddi bir şey soyunurken bunun maddi, manevi tüm yükünü de omuzlamak da gerekiyordu. Belki şanslıydım. Ben hep öyle diyorum. Batırabileceğim, hiç kimseye boşlanmadan batırabileceğim belli bir paraya sahiptim ve bir şekilde ee, şiir kitapları basmak istedim Yani ilk etapta tabii ki şiir kitapları basarak e, Başlamak istedim Çünkü şiir yayıncılığının geldiği durum ortada Ne yazık ki şiir kitapları satmıyor Okunmuyor evet ama Bir tarafından baktığımız zaman biz şimdi İtik Baykuşu Haziran'da Almanya'da bir festivale yetiştirdik Hatta bu her ne kadar 4-5 ay Gibi bir süre geçmiş olsa da Yayın evinin kuruluşunda Aslında biz 3 ay boyunca e, Yazın kitap basılmaz tabii ki Yani aslında biz İtik Baykuş'u basarak büyük bir cüret evet, gösterdik. Yayıncılık açısından tam ölüm mevsiminin ağzında yeni tabii. bir kitabınla çıkmış oldun. Tabii tabii ama hani dediğim gibi bu kitabın Almanya'ya, bir festivale yetişmesi gerekiyordu. Ee, onu alnımızın akıyla e, başarınca bu sefer biraz bekleyelim dedik. Ee, ve hani e, Eylül ve Ekim'i bekledik açıkçası. Şimdi bu üç kitap, e, Lale Müldür'ün Yağmur Kızı Böyle diyor, Nurduran Duman'ın Mi Bemol'ü. Ve aynı zamanda e, Emin Kaya'nın Akvaryum Konuşkanı isimli... Üç şiir kitabıyla Ekim'de yetiştirdik. Bu üç şiir kitabıyla devam ediyoruz yolumuza. Ee, özellikle e, şiiri tercih etmemin nedeni dediğim gibi her şeyden öte benim kendi kişisel e, yolculuğum. Sonrasında da yine ocakta öykü ve deneme ile devam edeceğiz. Onun dışında yine şiir kitapları girecek araya. Ama şu an için pek açılmadan şiir ve öykü yayıncılığı yapmaya uygun görüyorum. Ama tabii ki sonunda dallanıp budaklanması birazcık da ...yayın evinin e, ilerleyişine bağlı. E, biraz önce bir şey söyleyecektim. E, atladım onu. Özellikle şiir kitapları her ne kadar... E, ...satılmıyor, okunmuyor demelerine rağmen... ...genelde artık baskı adeti... ...büyük büyük yayın evleri tarafından bile... ...350'ye, 500'e düşülmesine rağmen... ...biz Yitik Baykuş'u 750 adet basmıştık. Ve şu an elimizde çok az kitap kaldı. İkinci baskısını Kasım'da Tüyaba yetiştiriyoruz. Evet. Gayet iyi de gidiyor. Eğer özenli bir baskıyla basıp... E, dağıtımına ağırlık verip e, arkasında durduğunuz zaman demek ki bir şeyler de olabiliyormuş bunu da ben kendime her şeyden gösterdim o yüzden aslında sevinçliyim yayın şu anki durumu e, beni sevindiriyor aynen öyle yani e, özellikle o işte dediğin gibi e, şiir kitabı e, satmıyor o yüzden de bizde basmıyoruz e, cümlesini kuran yayın evlere baktığımızda aslında büyük yayın evleri olduklarını görüyoruz çünkü o büyük yayın evlerinin de e, zaman içerisinde e, ...belli bir okur kitleleri oluşuyor ve o okur kitlesi e, nasıl ki yayın evi kurumsallaşıyorsa o kitle de kurumsallaşmaya başlıyor bir anlamda. Ve dolayısıyla o e, şiirin ve şiir okurunun gereksindiği o dinamizm aslında o okur kitlesinde kalmıyor gibi mi geliyor benim. O yüzden mesela işte e, Nocturne e, gibi birkaç tane daha yayın evi var. Daha önce Matbuat Dünyası'nda da konu kaldığımız e, yeni açılan yayın evleri bunlar... Ee, onların bastığı kitaplar aynı senin söylediğin gibi işte bin basıyorlar, 750 basıyorlar ve e, işte altı ay içerisinde, beş ay içerisinde tüken, tükeniyor. E, demek ki satılıyormuş. Evet. Bunu gösteriyor aslında ve e, bu açıdan baktığımızda galiba e, Türkiye'deki şiir okuru e, kurumsal bir takım yapılar içerisinden şiiri duymak yerine Şeyi tercih ediyor yeni belki bir takım acemilikleri olabilen belki bir takım dağıtım problemleri olabilen vesaire ama dinamik e, ve şiire e, gönül verdiğini samimiyetle yaklaştığını şiir olduğu için bastığını bildiği hani bir satış kaygısı vesaire olmaksızın bildiği yayın evlerine artık e, gidiyor galiba onları tercih ediyor gibi geliyor bana. E, açıkçası ben de öyle düşünüyorum. Çünkü bunu e, dediğim gibi herkes gibi aslında kendi kişisel deneyimimden biliyorum. E, dağıtımla ve Kitapçılarla kurduğumuz birebir ilişkinin e, çok çok kitapların satışına yansıdığını düşünüyorum ve görüyorum. Çünkü e, biz kitabı sadece iki adet dağıtımcının göndermesiyle yetinmeyip birebir çalıştığımız için... ...kitabı rafa koymaları, önüne açmaları, vitrine taşımaları da arkasından geliyor. Çünkü o samiyeti görüyor karşı taraf. Aslında hiç öyle bir şey söylememize de gerek ve kalmadan... Ve çabayı, gayreti. Tabii tabii tabii o gayret onlara geçiyor. E, ve hani... Ee, sanırım biraz da şiir böyle böyle yolunu bulacak. Sizin de söylediğiniz gibi okur e, aslında belki de artık onu bekliyor. Zaten daha kısıtlı bir... E... Kesim yani, yani şiir çevresi, şiirden sıkı şiirden anlayan çevre yine Enis rakamlarına göre Türkiye'de 500'ü bulmaz diyor. E, Dünyada ise 5000'i geçmez. ha bu, e bu, Bununla birlikte e, o çevreden bile kopuksa kimi şiir kitapları sadece yazarların şairlerin birbirlerine imzalayarak gönderdiği sınırlı, kısıtlı, dar bir ee, sözüm ona entelijansiyadan ibaretse. E, Koştu, protokol açıkçası, listesini tabi tabi, dediğimiz listelik listesi. isimler. Evet evet. E, açıkçası tabii ki e, şiire de duyulan inanç da kalmıyor ama ben bun, bununla ibaret olmadığını hem kendime hem de insanlara göstermek çabasını sürdürüyorum şu an. Bakalım başarabilirsem. Mutlu olurum, başaramazsam da denedim derim diyerek zaten yola çıktım. E, şimdilik güzel gidiyor, umarım daha da iyi gider. E, ve hani ben butik bir yayın evi olarak güzel kitaplar yayınlayan, özel kitaplar yayınlayan, baskısından cildine, tasarımına si sıyrılarak öne çıkan bir yayın evi e, olarak insanların hafızasında, hafızasında kalırım noktürnle. En çok istediğim şey tabii ki bu, benim e, noktun yayınları adına. Evet yani hani şiirin kendisi nasıl ki e, kurumsallaşmayı bir şairin kurumsallaşmasından e, şey anlamında bahsedecek olursak e, Gıyaben bahsedecek olursak nasıl ki şiirin kendisi kurumsallaşmayı kaldırmıyorsa bunu kabul etmiyorsa galiba şiir yayınlayan yayınevinin de bunu kaldırmamasını görmek istiyor e, okur dediğim gibi butik küçük gayretli e, emek sarf eden bir yayını görmek istiyor karşısına ve tabii ki e, eline aldığı e, kitabında estetik tarafının e, özenle gerçekleştirildiğini görmek istiyor. E, aslında e, bunlar üzerinden, bu konuştuklarımız üzerinden e, bir miktar noktunun kuruluş mantığını, e, politikasını çizer gibi olduk ama e, noktun yayınları niçin kuruldu? doğrudan ayrıca bu soruyu sormak istiyorum. Noktüm yayınları e, aslında politikası nedir? Politikası iyi kitaplar basmak ama bu yayının içeriği o tabii prensip. ki tabii ki o tabii ki prensip ama bununla birlikte her şeyden öte aslında şiire bakış açımız gibi gayet öznel ve e, herhangi bir yayın anlayışını yine bende biçimleyen ve benim bakış açımla e, gören ve ...onu sunan bir yayın evi olarak... ...Noktürn yayınlarını ben size tarif edebilirim. Ee, tabii ki bu... ...ben derken de ben demeyi aslında seviyorum ama... ...bu beni söylerken tabii ki... ...tüm okumalarımızdan ve... hani ...modern şiir geleneğinin... E, ...ben aslında kendi anlayışımı... ...edebiyata bakış açımı... ...modern edebiyat geleneğine bağlıyorum. Ve ona göre özellikle şiirle başladığımız için... ...özellikle şiirle... açıklayabilirim bunu... Daha çok imgeci şiirin bir kalesi gibi görüyorum ben Nocturne şiir dizisini, her şeyden öte. Ve bu, bu minvalde de gideceğini düşünüyorum. Ha, bununla birlikte tabii ki daha farklı şiir anlayışlarına da açığız ama o anlayışları yetkinlikle sunabilmesi, acemilikler olsa da ilk kitaplardaki acemiliklere tabii ki daha açığım çünkü ben de genç bir bir tarafından Şiir yazan genç birisiyim yani. O acemilikler bence iyi bir yere götürecektir şairinde ama bununla birlikte çok daha derli toplu kitaplar basmayı hedefleyen derdi olan, derdi şiir olan, derdi ve varoluş biçimi şiir olan insanların ya da yazı olan, varoluş biçimi yazı olan insanların kitaplarını basmak benim tek düşüncem aslında. Ee, sınırları tam olarak net bir, yani e, daha doğrusu katı bir şekilde net ama e, katı bir şekilde çizilmemiş bir havuza e, boşalan farklı e, su kanalları gibi görebiliriz galiba. Senin e, noktür yayınlarından çıkan e, kitapları yani Azad'ın e, işte geçtiğimiz hafta konuştuğumuz kitabı e, Lale Müldür'ün Yağmur Kızı Böyle Diyor kitabı e, Nurduran Duman'ın mi bemol e, kitabı Yahut Emin Kayanın Akvaryum Konuşkanı adlı kitabı. Evet bu dört ismin e, ortak bir takım noktaları var elbette ama e, çok farklı yaklaşımları da var aslında şiire. Elbette. Ama e, benzer kanallardan bir havuza. Boşalıyorlar. Tabii ee, ben açıkçası büyük iddialarla sunmak istemiyorum yayın evinin politikasını. Çünkü hani bu bana başka bu şekilde sunan yayın evleri genç arkadaşlarımız da var. Saygı duymakla birlikte bana biraz tuhaf da geliyor. Çünkü e, birazcık metnin kendisi belirliyor. Yani bana bir dosya geldiği zaman ben her ne kadar ben desem de e, eğer o dosyaya inanırsam farklı bir taraftan bakabilirim. Bambaşka bir düzeninde de olabiliriz. Hayata algılayışımız, şiire algılayışımız, edebiyatı yazını algılayışımız ama o kendi iş dinamiklerini kurmuş ve kendi sini var etmişse o dosya has bir, metinse, e has bir metinse, sıkı bir metinse, sıkı dokunmuşsa, iyi işlenmişse benim onu basmam diyebilecek bir e, cüretim olamaz. ya da lüksüm ya da acımasızlığım olamaz zaten. Aynen, yani aynen. E, iyi dosya zaten bir şekilde kendisini bastırır. Ben birazcık öyle görüyorum. Şimdi ee, son bir dakikanın içine girdiğimize göre e, son olarak şunu sorayım aslında. Şimdi e, Türkiye'nin yayın Türkiye'deki yayıncılık tarihinde aklımızda kalan yayın evleri, önemli yayıncılar... ...işte birinin adını e, andık programın başında Yaşar Nabi e, gibi, Mehmet Fuat gibi... E, ...evet yine Enis Batur e, gibi e, bir takım isimler var ve e, aklımızda kalan yayın evleri de aslında hep bu e, isimlerin ürünü olan yayın evleri. Dolayısıyla bugüne kadar bizim alışık olduğumuz son işte 5-10 seneye kadar diyebiliriz. Alışık olduğumuz şey büyük bir isim, güçlü bir isim ve onun e, omuz verdiği yahut taşıdığı e, büyük güçlü yayın evleri. Hmm. Üzerinden hep şimdiye kadar şey yapıyoruz. Ama son 5-10 senedir e, senin de artık içine katılmış olduğun genç, dinamik e, hızlı ve butik yayıncılık yapan bir e, nesil geliyor yani netice itibariyle işte e, Örneğin bundan 30 sene önce sen bir yayınevinde en fazla şiir e, editörü olarak işe alınırdın. senin bir yayınemin olması e, tahayül dahi edilemezdi Hani bu yaşta dur önce bu, o bir pişsin bakalım falan filan denirdi ama bugünkü yayıncılık ortamında böyle bir fark var bu e, bunun e, şeyi olarak neyi görüyorsun? E, ne değişti de bunun kapısı açıldı? Bu genç ve dinamik bunun sonuçlarını göreceğiz yarın öbür gün. E, iyi mi oluyor kötü mü oluyor ya da hangisi başarılı başarısız vesaire. Ama bugün böyle bir kapı açık. Tabii. Ee, ben açıkçası e, cüretli... ...olmaya bağlıyorum. Yani... ...kendimden tabii ki örnek verebilirim ama... E, ...artık eski... E, ...o iktidar alanlarına sıkışmış... ...bir ortamımız yok. Ne edebiyatta var... ...bu ne de sosyal yaşantımızda var... ...bence. E, ben... ...kendi adıma... E, ...o cüreti gösterebilen herkesin... ...tabii ki belli bir donanımına, kendi yetkinliğine... ...kendi birikimine de inandığı ölçüde... ...bir şeyleri e, girişmesini... ...kendi adıma ben desteklerim zaten ki... ...benim içinde bulunduğum... evet. E, benden yaşça büyük bu işi bilen abilerim, e, büyüklerim de aslında benim gibi düşünen insanlar olmalı, olmalılar ki Beni zaten teşvik ettiler bu konuda ve e, öyle ben de belki de kendimi e, bir şekilde noktun yayınlarıyla sunabildim e, Sizin söylediğiniz şeylere çok katılıyorum Bununla birlikte de dediğim gibi sadece e, artık o iktidar alanının e, Dışında işler yapabilmemizin daha kolaylaştığını e, aslında inandığımız şeyin peşinden koştuğumuz vakit onu gerçekleştirebileceğimizi gösterebileceğimize inanıyorum. E, teşekkür ederim. Eyvallah. E, katıldığın için ben teşekkür ederim. Aslında konuşulacak daha çok konu var e, ama süremizin sonuna geldik hatta aşıyoruz bile. E, tekrar teşekkür ederim katıldığın için. Nocturne yayınlarına e, özelde yolculuğuna e, başarılar diliyoruz. ...sana da e, şairlik hayatında başarılar diliyoruz ve e, tekrardan Yaşar Nabi Şiir Ödülünü kutlamış olalım. Sağ olun. Efendim bu akşam e, Harun Atak ile Nocturne Yayınlarının yayın yönetmeni ve şair e, Harun Atak ile e, yayınevi yayıncılık, şiirler üzerine konuştuk. E, yayın dünyamızdaki iktidar odaklarının aslında bir açıdan ne kadar e, yayıncılık ortamını kuruttuklarının bir sonucu olarak görebiliriz e, zannediyorum. Bu tür yeni, dinamik e, ve cüretkar e, yayın evlerinin küçük birer ada kurma ihtiyaçlarını diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere iyi akşamlar. Matbuat Dünyası.